Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Teknolojinin Karanlık Yüzü'nden herkese merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ya sen? Ben de iyiyim. Murat'cığım ee, aslında geçen hafta da biraz onu konuştuk ama... o kredi kartları ile ilgiliydi.